Elhamdülillah ve salatu ve selamu hala Resulillah. Cenazeyi defnettikten sonra cenaze namazı kılmak mümkün müdür diye bir soru var. Tabi asıl olan cenaze namazını defnetmeden önce Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın yaptığı ve ümmetine öğrettiği gibi musallaya koyup onun cenaze namazını kıldıktan sonra defnetmektir. Ancak bazı e, zaruri durumlarda ya da sünnette Allah Resulü ve Vesselam'ın böyle namaz kıldığına dair örnekler var. Mesela bunlardan bir tanesi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadistir. Şöyle rivayet ediyor, diyor ki siyah bir kadın ya da genç bir kimse yani bu hadiste genç bir erkek veyahut siyah bir kadın diyor. Mescidin temizlik işlerine bakardı. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir gün bu genç bu e, siyahi kadını veya genç kimseyi göremedi. Ve sahabilere şunu sordu. Bu kadına veya bu genç kimseye ne oldu? Dediler ki Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam o öldü. Dediler ki, o öldü. Onlar bunu söyleyince, Allah Resulü ve Vesselam dedi ki, Dulluni ala kabrihi fedallûhuh fasalle alayha. Diyor ki, Allah Resulü ve Vesselam bunun üzerine dedi ki, bana dedi onun kabrini gösterin. Dikkat edin bu genç veya hutsiyahi kadının yani onlar böyle önemsiz gördükleri için Aleyhisselatü Vesselam'a söylemediler. Ancak Aleyhisselatü Vesselam onu sordu. Ve yerini dedi ki bana kabrini tarif edin. Tarif ettiler ve diyor ki Allah Resulü Vesselam gitti ve onun üzerinde namaza durdu. Yani cenaze namazını kırdı, kıldı. <gülüyor> Sura dedi ki: "Zemma qale: İnne hadihi'l kubura mamlu'atun zulmeten ala ehliha ve inna Allahu azza ve cella yunwiruha lehum bi salati alayhim." Buyurdu ki: "Doğrusu bu kabirler sahipleri için karanlıkla doludur. Yüce Allah benim namazım sebebiyle kabirleri onlara aydınlatır." Hadis Buhari'de geçiyor, ee, Salat bahsinde, yine Cenâiz bahsinde, yine Ebu Davud'un Cenâiz bahsinde, yine İbn-i Mace'nin Cenâiz bahsinde bu hadis geçiyor. Yine başka bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste diyor ki, An Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhu. İntehe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kabrin radbin fasalle aleyhi ve saffu kalfahu ve kebbera arba'a. Diyor ki Allah Resulü ve vesselam bir kabrin yanına varıp cemaat arkasında saf olup dört defa tekbir getirerek üzerine cenaze namazı kıldı. Yani o kabrin üzerinde ve vesselam arkasında safı oluşturdu. Ve dört tekbirle cenaze namazını kıldı. Yine bu hadis Buhari'nin ezan, yine cenais, yine Ebu Davud'un cenais babında, yine Tirmizi'nin cenais babında. Nesai İbn-i Mac, Ahmet i̇bn Hanbel, ey sahih hadis. Yine, Annesin radiyallahu anhu, ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem salle ala kabr. Diyor ki Enes bin Malik, Resulullah ve Vesselam bir kabrin üzerinde cenaze namazı kıldı. Bu da İbn-i Mace'de ve Ahmet İbn-i müsnedinde geçiyor. Dolayısıyla zaruri bir halden ötürü ya da üzerinde özellikle yani cenaze namazı kılmak farz-i kifayedir. Kılınmamışsa özellikle gidip gerçekten bunu duyulduğu zaman kılmak gerekir. Burada yani benim yaşadığım memlekette bir gariban vardı, bir fakir bir kimse, kimsesiz bir kimse bu vefat etti. Vefatını da birkaç gün sonra insanlar şüphe üzerine evine girdiler, böyle bir barakada yaşıyordu, öldü. Bunu belediye kaldırıp defnetti. Bizler cenaze namazının kılınıp kılınmadığını bilmediğimiz için ve o kişinin Müslümanlığına şehadet ettiğimiz için Gittik ve o kabirdeyken onun üzerine cenaze namazı kıldık. Bunun sebebi de Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın az önce okuduğum hadislerdeki uygulamasından ötürüdür. Böylelikle bu konu inşallah anlaşılmış oldu. Ve hada vallahu alem. Sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Subhanak Allahumma bihamdika ve la ilahe illa ente esteğfiruke ve etûbu ileyk